Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İçki içen birisi namaz kılabilir mi? Bu hususta Nisa suresi 43. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar bir de yolcu olmanız durumu müstesna cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Bu ayet içkinin haram olmadığı dönemde inmişti. O dönemde sahabe içki içtiği oluyor ve aynı zamanda namaz da kılıyordu. İlk dönem öyleydi. Daha sonra içkinin tamamen haram olduğu ayetle bildirilince sahabeler tamamen içkiyi terk ettiler ve ticaretini yapanlar tamamen ellerinde bulunan içkileri Mekke sokaklarına döktüler. Bunun dışında namaza yaklaşmayın ifadesi o döneme ait bir ifadeydi. Ancak bir Müslüman içki içiyor ise, içki içiyorsa bu günaha giriyor ise namaz kılması zaten düşünülemez. Ee, ama namaz kılmak istiyorsa da namaz kılan birisine sen dur namaz kılamazsın, haramdır denilemez. İçki içtiği halde namaz kılan kişi o namazdan ne derece istifade eder? Bunu insan kendisi düşünmesi lazım. Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir fiili işleyenin namazından da istifade etmesi herhalde mümkün olmaz. Ama ne olursa olsun böyle birisi sor, ya namaz kılabilir mi İçki içen birisi, içkili sarhoş olduğu halde kesinlikle namaz kılamaz. Ancak içkiden ayrıldıktan sonra namaz kılmak istiyorsa da, Kılabilir. Tabii böyle bir namaz e, ne derece Allah katında kabul görür. Burası ayrı bir mevzu. Çünkü e, bir Müslüman e, hem namaz kılayım hem içki içeyim diyemez. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. E, adeta Allah'ın emirlerini küçümsemek, Allah'ın Allah'a yapılan kulluğu küçümsemek demektir. Yani ben hem haramımı işlerim, hem de namazımı kılarım. Bu doğru değildir. Bir mümin bütünüyle kötülüklerden uzak durmalı. Özellikle büyük günahlardan şiddetle sakınmalı. Namazlarını ibadetten yerine getirmelidir. Şayet böyle yaşarsa Allah küçük günahlarını affedeceğini Kur'an'da müjdelemektedir.